I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, JR. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. That one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day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 Bundan tam 50 yıl önce bugün 28 Ağustos 1963'te Washington DC'de Lincoln Anıtı'nın merdivenlerinde yaklaşık 200 ile 300 bin kişi arasındaki Washington yürüyüşçülerine yaptığı tarihi konuşma ile başladık açık yeşile bugün. Ee, herhalde e, tarihin en önemli konuşmalarından bir tanesi bu değil mi? Evet. Ya, da, ya da en ilham verici e, konuşmalarından ve aslında e, bir anlamda tarihi değiştiren konuşmalardan bir tanesi. Çünkü bu konuşmanın yapılmasından bir yıl sonra e, bu Jim Crow yasaları denilen işte e, siyahlara yönelik ayrımcılık yasaları güney eyaletlerindeki kaldırıldı. Ee, ama maalesef Martin Luther King e, sadece bu konuşmadan beş yıl sonra, 4 Nisan 1968'de bir suikast sonucu öldürüldü. Ama bu konuşma e, hem e, hikayesi de çok ilginç. Bu aralar bu 50. yılı olduğu için hikayesiyle ilgili de birçok bir yazı çıktı. Biraz onlardan da bahsedelim istiyorum. Hem bu açıdan yani konuşmanın önemi, ırkçılığa karşı e, siyahların hakları açısından e, önemi... E, Çok önemli bir de özellikle bu geziden sonra e, şiddetsizlik e, Türkiye'de bir umut e, haline geldi yani en azından bana göre e, belki de ilk kez kitlesel olarak kendiliğinden e, şiddetsiz pasif direniş. Ve sivil itaatsizlik bir protesto bir siyaset yöntemi e, haline geldi bundan önce tabii ki vardı ama kitlesel hale gelmesi ve kendinden hale gelmesi çok önemliydi ve dünyada bunun iki e, büyük öncüsü var birisi Mahatma Gandhi ya da Mohandas Gandhi bir diğeri de Martin Luther King. Dolayısıyla King'i e, birazcık bu şiddetsizlikle ilgili fikirlerinden de bahsetmeye çalışalım diyorum bugün. Evet çok iyi olur yani ge gezinin en büyük, gezi direnişinin en büyük özelliklerinden biriydi. Daha önce oldukça hem sözde hem de eylemde de şiddete de e, meyyal eğilimli olduğu e, düşünülebilecek, söylenebilecek grupların da katıldığı bir şeydi. Pek çoğunun da katıldığı kendi bayraklarıyla, flamalarıyla. Ama hiçbir şekilde onlar ağırlıklarını koyamadılar, koymadılar ve koyamadılar. Ondan sonra da zaten ana fikir olarak bu senin de dediğin gibi bir sivil itaatsizliğin en büyük güç olarak ortaya çıkabildiğini gösteren kitle hareketleri bütün Türkiye çapında da yayıldı. Hatta başka ülkelere de. Evet. Esin kaynağı oldu başta Brezilya olmak üzere biraz da Bulgaristan. Bu esinlenme de aslında bu Martin Luther King'in ve işte bu Sivil Haklar ya da Medeni Haklar Hareketi'nin mirası olan tabii bir yandan da Gandhi ve diğer hareketler de var ama bunun da daha iyi Anlaşılmasının ve incelenmesinin belki yani bununla ilgili ne bileyim filmler olabilir işte bu tür bizim yaptığımız tarzda belki ses kayıtlarını dinleyerek o ruhu hissetmenin ben önemli olduğunu önemli bir ilham olduğunu düşünüyorum. Bu 1963 konuşması tabii bir günde başlayan bir süreç değil aslında 1955 yılında bu Montgomery otobüs boykotu adı verilen Rosa Parks'ın. ...başlattığı... ...bir şeyle başlıyor aslında... ...hikaye. Rosa Parks... ...şeylere... ...zencilere ki o zaman... bu ...konuşma boyunca da Negro'dan geçilmiyor... ...mesela evet. Martin Luther King'in... ...Negro diyorlar o dönemde. Şimdiki gibi... ...political incorrect değilmiş yani. Zencilere... ...yasak olan bölümde... ...oturuyor Rosa Parks ve kaldırılmak... ...isteniyor ve... ...kalkmayı reddediyor... Ve bir kalkmıyor. Ne kadar sürüyordu? Epi, e... ne, polis. O, zaman değil, o zaman da gitmiyorum diyor. Evet. şoför şey, Ve orada kadın oturuyor. oturuyor. Rosa Parks oturmaya devam ediyor. Ve bu boykot aslında çok benziyor. Mekan boykotu yine. Yani evet. bir yerde kamp kurmak gibi değil mi? Evet. Yani bütün sivil itaatsizliklerde mekan çok önemli bir şey. O mekanda kendisine yasaklanan bir mekanda oturmaya başlıyor. Ve Martin Luther King'in de tesadüfen bir sene önce montgomery işte şey, kilise e, papazı e, bir sene önce tahini çıkmış, oraya gelmiş ya da işte e, orada çalışmaya başlamış. E, oradaki bu e, ırk ayrımcılarına karşı komisyon e, bu otobüs boykotunu sürdürme kararı alıyor. Ve sürdürme kararı aldığında da lider olarak Martin Luther King'i seçiyorlar. Martin Luther de hiç böyle bir deneyimi yok, hayatında hiç böyle bir işte şey yapmamış sivil itaatsizlik eylemi liderlik falan ee, ama çok iyi bir vaiz. ...yani çok iyi konuşuyor ee, çok da istemiyor baştan ee, hatta bir yere bırakmaya kalkıyor falan ee, fakat bir gün e, bunun yani ben bu dream diye bir kitap okumuştum ee, oradan hatırladıklarımı söylüyorum tam bu bu konuşmanın hikayesini anlatan bir kitap ee, bir gün işte e, Bir kilisede büyük bir işte ayin artı bu şeyin e, otobüs boykotunu devam edip etmeyeceğine karar verecekleri komite toplantısını yapacaklar ve burada konuşmacı olarak Martin Luther King'i belirliyorlar ve diyorlar ki yani işte bugün biraz sonra hazırla konuşmanı diyor ki Martin Luther King ya ben pazar ayinlerinde konuşuyorum e, ve bir gün bir pazar için en az 15 saat hazırlık yapıyorum yani öyle bir e, şansım yok. Ondan sonra e, çok pardon e, ve oturup sadece e, 15 dakika içerisinde bir konuşma e, hazırlıyor ve çıkıp büyük ölçüde aslında e, şeyden e, irticalen bir konuşma yapıyor ve konuşmasının bir yerinde öyle bir şey söylüyor ki işte bütün kilise ayağa kalkıyor e, ve Ondan sonra boss şeyin bas boykotunun yani otobüs boykotunun devam etmesi e, kararı veriliyor. İşte bundan sonra ve çok büyük bir kalabalık izliyor konuşmayı falan ve bundan sonra e, şey e, Martin Luther King'in liderliği işte biraz daha e, belirgin hale geliyor. Sonra tabii yaşanan bir sürü bu Salem'de yaşananlar vesaire pek çok katliamlar, e, büyük direnişler var ama... Hepsinin özelliği şiddetsiz olması ee, ve bu şiddetsizliğin sonunda da e, işte bu 63 e, büyük yürüyüşü geliyor. Bir grup mesela e, New York'tan Washington'a kadar yürüyor. E, bu yürüyüşün başlangıcını yapıyorlar ve en sonunda da iç, aralarında işte beyazların da olduğu siyahların, beyazların e, büyük bir 200-300 bin kişilik bir da bu konuşmayı yapıyor. Konuşmanın ilginç noktalarından bir tanesi şu... E, Aslında bu konuşma yazılı bir konuşmaymış, yazılı bir konuşma yaklaşık işte 17-18 dakika sürüyor ve konuşmanın başlarını izlerseniz başlar biraz sıkıcı yani çünkü kağıttan okuyor. Bir noktada Mahalia Jackson, Mahalia Jackson da bu konuşmadan önce çıkıp gospel havaygat over söylemiş. Ve en önde dinliyor konuşmayı. Konuşmanın bir noktasında e, Mahalle Jackson bağırmış. Tell them about the dream Martin. Tell them about the dream. <gülüyor> yani ona rüyadan söz et, Martin. Onlara pardon. Onlara rüyadan söz et. Rüyayı anlat Martin. Ve o noktada hafif bir pause veriyor. E, Martin Luther King. Ve sonra şeye başlamadan... Işte ...biraz önce dinlediğimiz... İşte bütün bu olanlara rağmen diye başlıyor. Bütün bu şu anın getirdiği güçlüklere ve engellemelere rağmen bir rüyam var benim. Amerikan rüyasında derinden kök salmış bir rüyadır bu. Bir rüyam var. Gün gelecek bu ulus ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak. Burada tamamen irticalen buralar ve metinde yok yani. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Bir rüyam var, gün gelecek eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın Tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Bir rüyam var, gün gelecek Mississippi eyaleti bile adaletsizliğin ve baskıların sıcağıyla bunalıp çölleşmiş olan o eyalet bile bir özgürlük ve adalet vahasına dönüşecek. Bir rüyam var, gün gelecek dört küçük çocuğum ki bunlardan bir tanesi geçen pazar konuşma yaptı. E, ...derilerinin rengine göre değil karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Bugün bir rüyam var benim. Bir rüyam var gün gelecek Alabama eyaleti valisinin ağzından hep müdahale etme ve izin vermeme yönünde sözler dökülen o eyalet... ...küçük siyah olanlarla küçük siyah kızların küçük beyaz olanlar ve küçük beyaz kızlarla el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek. Bugün bir rüyam var benim. Bir rüyam var, gün gelecek, bütün vadiler yükselip bütün tepeler ve dağlar alçalacak, engebeli yerler düzlük yapılıp girintilerle çıkıntılar düzleşecek ve Tanrı'nın şanı yeryüzüne inecek, bütün canlar hep birlikte görecek onu. Yani gayet bu vaizlikten gelme evet. e, biblical bir şeyle, çağrışımla yapılmış evet, bir konuşma. Şimdi ilginç tarafı mesela daha önce bu rüya konuşmasını çeşitli yerlerde yapıp son derece güçlü tepkilerde yankı almış zaten. E, danışmanlarından bir kısmı hikayenin bir parçasında da ilginç bir iki not da ben ekleyeyim. Söyledim. E, Söyleme artık Martin demişler. Bu, yani, rüyayı, bu rüyayı Bana oldu, korkulu olabilir filan. diye. Onun da aklı yatmış. O yüzden yazmış metni zaten işte. Hı hı. Yazılı metni Mahalia Jackson'ın müdahale... Ve birlikte yazıyorlar o grupla. Evet, grupla beraber hı. yazıyorlar. Ama Mahalia <gülüyor> Jackson orada müdahale etmiş. Evet, etmiş. O da kağıtları bir kenara atıp bu konuşmayı gerçekleştirmiş ikinci söylemek istediğim şey de Martin Luther King'in e, e, genellikle daha az bilindiğini sandığım bir yanı da şu yani daha çok işte siyahi hakların mücadelesi için büyük bir şey verdiği ve senin dediğin gibi işte sivil de ön plana atan yönleriyle biliniyor ama e, özellikle yönetimin iyice gazabını çeken ve o zamanki e, beyaz elitlerin, yönetici elitlerin e, hem e, anti-militarist kuvvetli bir çizgide Vietnam Savaşı'na Vietnam karşı savaşına bir çıkma, o hiç beklenmiyordu. Bir de doğrudan doğruya bu yoksulluğun kaynağında da mevcut düzenin, evet. yani kapitalizmin bu halinin e, bunun yürütülmesinin imkansız olduğunu Söyleyen çok kuvvetli bazılarlar. Zaten öldürülmesinin yani. nedeni de aslında sağlam duruşu ve hiçbir zaman şey yapmaması olarak gösteriliyor. Yani bütün bu hani bir başarı kazanıldıktan sonra da yine özellikle yoksullar, siyahların uğradığı ekonomik ayrımcılıklar... ...bunlara dikkat etmeye, dikkat çekmeye yani devam etmesi. Bir, evet e, sınıfsal bir yönünün olması ve Vietnam kuvvetli. Savaşı'na karşı da çok kuvvetli bir şeye devam etmesi. Evet, o Muhalefete. yüzden öldürülmüş olan evet. olması da James O'Reidal galiba öldüren adamın adı Memphis'te evet. öldürüyor bir otel odasında. Ee, burada belki birazcık şiddetsizlikle ilgili şeylere geçebiliriz. Ee, bugünlerde yayınlanan hani az bulunan bir kayıt e, gördüm karıştırırken e, 1961 e, yılında 21 1960 pardon 21 Aralık 1960'ta verdiği bir radyo şeyi mülakatında kısa bir öyle bir dakikalık bir bölümde şiddetsizliğin ne olduğunu soruyorlar ve ona şöyle cevap veriyor. Evet, evet alamadık galiba kayda. Evet. Neyse gelirse gelirse dinleriz. Ben bu arada şeyden bahsedeyim, bahsetmeye başlayayım Martin Luther King'in şiddetsizliğin altı kuralı diye aslında hani bir yazısında geçen ama daha sonradan biraz derlenerek oluşturulmuş bir şey var üç ekolojinin şimdi çıkmak üzere olan. The term. Ha Yoksa gene mi gitti? Evet olmuyor. Dinleyemeyeceğiz. Ne? O zaman direkt okayım. Burada hani şiddetsizliğin ne olduğunu kendi sesinden anlatıyordu. Üç ekolojinin çıkmak üzere olan gezi özel sayısı, gezi direnişi özel sayısında buna yer verdik. Sanırım Türkçe'de çevirisi de ilk defa yapılıyor başka bir yerde en azından ben bulamadım. Belki daha önceden yapılmıştır ama şiddetsizliğin altı kuralı şöyle bir şiddetsizlik cesur insanlar için bir yaşam biçimidir. Adaletsiz güçlere göğüs geren pozitif bir güçtür. Değişim ve mutabakatın yaşamsal gücü olarak insanların haklı öfkesiyle spiritüel, duygusal ve entelektüel kapasitelerinden yararlanır diyor. Yani bir cesaret vurgusu var. Evet. Yani şiddetsiz kalmak hani korkaklık değil tam tersine cesarettir aslında. Çok önemli bu yani manevi cesaret evet. İkincisi, e, halk geleceğin taslığıdır. Şiddetsizlik kavramı insanlar arasında adaletin hüküm süreceği ve her bireyin kendi insanlık potansiyelinin tümünü gerçekleştireceği bağı kuvvetlendirmek suretiyle barışçı bir dünya yaratma çabasıdır diyor. Üçüncüsü, kötülük yapanlara değil kötülük güçlerine saldırın diyor şiddetsiz yaklaşım kişinin rakiplerine ya da rakiplerinin kişiliğine saldırmasından ziyade mücadelenin esas koşullarını, politikalarını ve uygulamalarını analiz etmesini sağlar. Dördüncüsü yani kişi şeye kişilere yönelik bir saldırıyı değil, hatta onları sevin diyor rakiplerinizi, düşmanlarınızı sevin ama onların ...onları oluşturan güçlere saldırın. Tam da aslında sisteme yönelik bir... Evet eleştirir. tamamdır. Gene sınıfsal evet. bir yaklaşım tabii. Dördüncüsü dava uğruna hedefe ulaşmak için intikam gütmeden acıyı kabullenin diyor. Bu işte belki de en e, kritik olan e, kişinin kendi seçtiği acı kurtarıcıdır. Hareketin spiritüel olduğu kadar insancıl bir, insancıl bir boyutta da büyümesine yardım eder... Bir amaç uğruna gönüllü acı çekmenin ahlaki otoritesi meseleyi kişinin kendi arkadaşları ve çevresinin yanı sıra karşı tarafa da iletir. Yani acı çekmenin otoritesinden bahsediyor. Belki de gezi direnişinde tam olan buydu. Yani o e, hiçbir şiddet kullanmadan işte tomaların ya da gazların karşısında oturmanın, müteşebbih bir otoritesi vardı ve bu aslında bütün manevi ağırlı manevi evet. ağırlığı vardı ve bu iletildi aslında ve bütün karşı siyasi tarafa. otoriteyi de bir anda yerle bir yerle eden, evet. eden olayda sessiz dâsız bir şekilde işte duran adam da aynı evet, şey aynen. aynı şey yani beşinci e, <gülüyor> ilke dışarıdan gelen fiziksel şiddet kadar içeriden gelen ruhun şiddetinden de kaçının diyor. ''Şiddetsiz tutum, mücadelenin bütün boyutlarına nüfuz eder, kişinin hasmına ya da genelde topluma içinde bulunulan koşulun gerçekliğini ayna gibi yansıtır, şiddetsiz mücadele sırasında maneviyatı ve morali yüksek tutmak için belirli etkinlikler düzenlenmelidir.'' demiş. Ve son olarak da ''Kainat, adaletin yanındadır.'' <gülüyor> diye bir ilkesi var. ''Gerçek evrenseldir, İnsan toplulukları ve her bir insan kainatın adil düzen duygusuna yönelir.'' Dünyanın bütün büyük dinlerindeki temel değerler kainatın ahlak yayının adalet yönünde eğildiği anlayışına sahiptir. Şiddetsiz direnişçi için şiddetsizlik, şiddetsizliğin hem amaç hem de araç olduğu yeni bir ahlaki bağlam sunar. Bu çok önemli bir şey yani şiddetsizlik çünkü hep sadece bir araç gibi e, algılanıyor. Yani. Şiddetsizliğin hem bir amaç hem de bir araç olarak algılandığı bir bağlamdan bahsediyor. E, belki dinleyebiliriz şimdi geldiyse. James. Use the term nonviolence and Christian love. Exactly, uh, what does this mean? Well, in short, I would say uh, nonviolence means uh, the refusal to use violence in any way in order to achieve a social end. Uh, it means refusing to use external physical violence and also refusing to use internal violence of spirit. And uh, I would also say that it is a method which seeks to secure moral ends through moral means. And it grows out of the whole concept of love because if one is truly nonviolent, uh, that person has şey, e, a loving spirit he refuses to inflict injury upon the opponent because he he loves the opponent and i think the two go together that uh the idea of love is a basic part of the whole idea of nonviolence and vice versa well doctor you have visited africa Rakibine, ee, hasmın. hasmına, evet aslında hasmına demek lazım. Hasmına fiziksel bir e, yara ya da bir e, şey vermekten kaçınır, hasar vermekten kaçınır. Çünkü hasmını sever e, diyor. Bu tabii şimdi tıpkı Gandhi'nin e, şiddetsizliğinin Hindu e, işte anlayışlarından, spritüelliğinden falan beslenmesi gibi... King'in de Hristiyanlık evet, yani inancından aslında gelen bir şey var. Aslında Müslümanlıkta da tabii aynı şey var. Bütün temavi hatta tek dinlerde de değil, bütün ahlak felsefelerinde falan da çok şey olan bir şey. Yani başbakanın da zaman zaman söylediği şey var ya, biz diğer... Yaradan, yaradılanı, hı hı. yaradandan dolayı hı hı. severiz. Aynı şey ama onu, o söylediğini yapmıyor ki evet, başbaka. Evet, problem orada tabii. Problem orada yani. Yani burada da Martin Luther King bütün gün şiddetsizlikten konuşup sonra eline silahı alıp mücadeleye girirse pek inandırıcı olmazdı, <gülüyor> olmazdı muhtemelen. Olmazdı, evet. <gülüyor> bir de şöyle bir ortak yanları var mesela Gandhi ile. Düşününce... E Yani işte bir tanesi dinsel bir beslenme alanları var gibi görünüyor ama ikisi de aslında tam anlamıyla böyle bir dini bir dil kullanmıyorlar. Şey tabii King biraz daha fazla kitap mukaddesten alıntılar falan yapıyor ama ikincisi ve bence en önemlisi ikisi de herhangi bir devlet görevini hiçbir şekilde üstlenmemiş insanlar. Bu özellikle mesela Gandhi için çok mümkün bir şeydi. Sonuçta Gandhi aslında bağımsızlığın... Şeyi işte ben yani Hindistan'ın babası. Evet tek simgesi. Babu yani evet. işte Gandhi'ci. Yani onu bir o güç aslında Nehru'da bile yok o dönemde ama Gandhi bağımsızlıktan sonra da hiçbir görev hiçbir resmi görev almıyor. Ve bu spiritüel liderlik şeyiyle aslında bir tür siyasi liderliği birleştiriyor dolayısıyla bu da belki ortak noktalar arasında kabul edilebilir. Tabii şiddetsizliğin bu tür şiddetsiz bir direnişin lideri olmak nasıl da zor bir şey olduğunu da gösteriyor aslında yani. Herhalde çok fazla gerilla lideri var dünya tarihinde ama şiddetsiz direniş lideri başka var mı? Ben <gülüyor> Evet yani zor. Pek yok galiba. Ben de yani belki yine doğuda Belki olabilir ama gerçekten düşündüğüm bir üçüncü isim kim olabilir diye. Eğer unuttuğumuz çok önemli bir isim varsa dinleyicilerimizden alalım. Ama yani Gandhi ve King gerçekten birbirini tamamlayan. Pasif direnişin en önemli şeyleri evet. Yani... Pasif direnişin de ne kadar zor olduğunu gösteren iki kişi. Çünkü ikisi de suikast sonucunda öldürüldü bir taraftan da. yani evet. Yani bu da o kadar kolay bir iş olsaydı hani pasifistlik sanıldığı gibi pasif bir iş olsaydı böyle olmazdı herhalde. Şüphesiz ve ya mesela bu son görüşmelerde işte 50. yıl dönümünde bu yürüyüş ve konuşmanın yıl dönümüne iki büyük yürüyüş yapıldı. Bugün ikincisi olacak. Biri de iki gün önce, üç gün önce galiba hafta sonunda gerçekleşti. Orada konuşanlardan birini de radyodan vermiştik. Ee, hala o dönemden kalanlar çok en de, sağ kalan belki de tek kişi ile konuşmuşlar. Ee, e, mücadele e, devam ediyor diyor. Mücadeleye devam demiş. Yani e, Bıraktığımız yerdeyiz diyor. Ya Zaten bu, bu programı saat farkından dolayı Obama'nın bugün aynı meydanda yapacağı konuşmadan önce yapıyor olmamızdan çok müsterihim. <gülüyor> e, <gülüyor> evet, çünkü o onu... konuda da baya bir... E, yani Obama'ya çok verip verişler. Sen kim oluyorsun da e, o meydana çıkıp o konuşmanın taklidini yapıyorsun diyen çok yazı var. Çok girmek istemedim o kısmına ama yani bir tane poster yapmışlar. Martin Luther King, I Have a Dream. Barack Obama, I have a drone. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani benim rüyam var, diyor King. Obama da benim insansız hava aracım. Benim mübarecim var, diyor. <gülüyor> Vur, Evet, çok şey yani hele şimdi şu sırada. Bir de bunu devletleştirmek ayıptır ya. Değil mi? Devletleştiriyorsun sen yani. O o tarihin o özel anını. Yani başkan olayı. Sen başkansın yani. Ne? Tamam bir kazanımdır tabii ki 63 konuşmasının kazanımıdır Obama'nın başkan olması bir siyahın ama yine de ayıptır bence. E ayrıca da yani Obama konusuna şimdi girersek... Ayıp çıkamayız. Çıkamayız çünkü yani sadece Manning meselesi önce adı siteye de tabii. koyduğumuz tarihi konuşması o. var Bradley adıyla şimdiki Chelsea. Chelsea. E yani... E silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak daha dava başlamadan önce kanunları çiğnedi diyen bir hukukçu, hukuk profesörü, anayasa hukuku hocası şey Obama. Evet. Maalesef. Yani kanunu, adalet kavramını yerle bir etmiş. Şimdi de şey hazırdır Suriye'yi. Evet. Cehennem ateşi yağdırmaya hazırlanan bir adam. Ondan sonra tam bunu yapmadan bir gün önce veya iki gün önce her neyse git şiddetsizliğin sembolünün konuşmasını taklit etti yani ve aynı meydanda. Bu hakikaten çok ayıptır. O yüzden biz en iyisi yine bunu hiç girmeden programdan Mahalia Jackson'ın "Have I Got Over ile çıkalım. Çünkü evet, çıkalım. tam da bundan tam 50 yıl önce Martin Luther King'in rüya konuşmasından önce bu şarkıyı söylemişti. Gospel'ın en büyük sesi Mahalia Jackson'la çıkıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Give oh.